Ve Murat Can Tombil Herkese merhabalar 94.9 Açık ve iklim için Programı başladı. Ben Can Tombil Ben Ömer Madra Ben Yüce Sonmez Ve desteği için de dinleyicimiz Aydan Genç'e teşekkür ederiz. bugün bir telefon bağlantımız var. İngiltere'ye bağlanıyoruz. Daha önce de bağlanmıştık. Devam ediyoruz. İngiltere'deki protesto gösterilerini, geçtiğimiz hafta sonu gerçekleşen protesto gösterilerini neler olduğunu öğrenmeye. Evet, buna Extinction Rebellion ya da yok oluş isyanı adını verilen, adı verilen oldukça önemli bir hareket ve Britanya'dan başladı ama başka ülkelere de hızla yayılma eğilimi gösteriyor. Yani ilk Greta Thunberg diye bir ortaokul ya da lise bir öğrencisinde başlamıştı bu İsveç'te sonra İskandinav ülkelerinde büyük yankı buldu arkasından da işte İngiltere'de şimdi bu Britanya'da diyelim Extinction Rebellion var ayrıca da Amerika Birleşik Devletleri'nde de hızla yükselmekte olan bir Green New Deal hareketi var çok bayağı katılımlar oluyor her gün E, büroları filan e, basmaya başladılar. <gülüyor> Hem de Demokrat Parti e, milletvekillerinin filan. Arkasından bir de zaten Scola Europea diye Avrupalı öğrencilerin de 25 milyon öğrenciyi temsil eden iklim değişikliğine derhal son verecek şeyleri tedbirleri alın demişlerdi. Bir de Avustralya'da e, bu 20, 28, 29 ve 30 Kasım'da Ee, okul öğrencilerinin ortaokul ve lise öğrencilerinin birçoğu da kız e, başını çektikleri çok çarpıcı bir hareket daha var. İşte onların hepsini kapsamaya çalışıyoruz açık e, radyonun çeşitli programlarında. Özellikle de şey büyük bir e, dikkat çekici e, Extinction Rebellion oldu. Şimdi onu konuşmaya e, Can bağlanıyoruz. Merhaba Can. Merhaba. Ee, merhaba tekrardan Can geçtiğimiz haftalarda sana bağlanmıştık. Ee, bu hafta sonu da e, Londra'da eylemlere bir film dahil olan ekibin arasındaydın. Bize biraz deneyimlerinden ve gördüklerinden bahsedebilir misin neler olup neler bittiğine dair? Evet aslında e, buraya hem kendi adıma hem de e, e, partnerim Emel ve e, oğlumuz Aki adına katılmaktayım. Biz üçümüz birlikte katıldık eyleme ve e, e, Çocuklular grubu olarak eylemde bulunduk. İlk başta çekincelerimiz olsa dahi, hani çocuk eylemi götürülür mü? Hele hele dört aylık bir çocuk eylemde ne işi var bu çocuğun gibi böyle çekincelerle. olsa da ilk eylemini akil e, de, evet a, alnının akıyla aktar <gülüyor> <Aslı, Aki, gülüyor> atlattı ve e, hatta çok da iyi oldu yani birçok e, anne babayla yani çocuklarıyla ülkenin farklı yerlerinden dört e, çocuklu beş çocuklu 4 dört çocuk bu çağda hani e, sorumluluk hani e, yani dört çocuk yapmak ayrı tartışılacak bir mevzu da e, hani dört çocukla beş çocukla gelen aileler dahi oldu yani çocukların en azından e, iklim bilincini açılayabilmek adına e, torunları için gelen insanlar oldu biz e, özellikle hani e, şu anda bizi e, ilgilendirdiği için ve e, onlarla da irtibat kurmaya çalıştık e, e, ağırlıklı olarak ve onların fikirlerini almaya çalıştık. Ama onun dışında da tabii ki bütün elimizden geldiği kadar bütün konuşmaları, performansları ve sunumları dinlemeye çalıştık ve onları da aktarmaya çalışacağım. Evet yani baya aslında bir ölüm spiraline sarmalına girmiş bulunduğunu dünyanın söyleyen George Monbiot'un da katıldığı çok heyecan verici, dikkat çekici bir olay. Hatta e, Guardian gazetesinin bir de şeyi var, e, First Dog on the Moon diye karikatür, haftada bir karikatür sayfası var. Orada da geçen haftaki sonuncusu da, yani aydaki ilk köpek dizisinin sonuncusu da, çocuklar e, sokaklarda isyan halinde son derece ciddiler ve belki de son umudumuz onlar demiş. O karikatürler onun üzerindeydi, çok çarpıcı yani. Ben de bununla evet. bağlantılı bir şey sormak istiyorum. Şimdi dört e, aylık çocuğunuzla da gittiğinize göre ve bir sürü çocuklu insanın da orada olduğuna göre son derece barışçıl eylemler bunlar galiba. E, evet. Ne tür mesajlar veriliyor? Yani mesela e, pankartlara, dövizlere neler yazıyor insanlar? Talepleri nelerdir? Şimdi e, bu... E... Herkes kendine göre mesajları var. Mesela ülkenin kuzeyinden gelip e, fracking denilen bir e, uygulama var. Büyük şirketlerin ve enerji e, kurumlarının yapmış olduğu. Fracking e, Türkçe'ye çevrildi çevrildiğinde aslında e, hidrolik e, yani su, e, su basıncıyla kaya çatlatmak ve gaz çıkarmaya çalışması evet. eylemi. Evet. E, evet. E, yani doğal gaz e, ve, e, benim çok e, hakim olmadığım bir konu. E, ona karşı gelen kuzeyden özellikle ciddi bir grup vardı. Onlar e, yani e, kuzeydeki e, e, arazilerin, toprakların, küçük köylerin nasıl etkilendiğini anlattıklarını ve ne kadar umutsuzlu umutsuzluğa kapıldıklarını ciddi bir şekilde anlattılar. Bunu bunu hani ben bilmiyordum ve gerçekten ciddi bir kısmı bu fracking. uygulamasının doğa katliamıydı. Ve bunun acilen durdurulmasını talep ediyorlardı. Pardon, burada bu, bir ufacık parantez açayım. Yani bu kaya çatlatma hikayesi, basınçlı suyla hikayesinde 4-5, büyük mücadele sonunda hükümet 5 yıl kadar Buna yasak koymuştu. Onu kaldırdı. Yani geri dönüşünü çok protesto ediyorlar. Ve üstelik de küçük küçük ama çok sayıda deprem olduğu için de bayağı ciddi sorun olarak günde, gündemde kalıyor. Çünkü o deprem de yaratıyor. Dolayısıyla özellikle fracking yapıldığı Amerika'da ve İngiltere'de, Britanya'da çok ciddi bir sorun bu. Kanada'da da öyle. Evet. Orada da. ciddi bir muhalefet var bu konuda. Evet can pardon sözünü kestim. Ee, onun dışında bir genel kanı var aslında en e, ilk başta e, e, birçok insanın e, an, e, aktarmaya çalıştığı mesajların baş başında yaz tutma e, durumu e, söz konusu. Yani yaz tutma üzerinde bir e, bir mutabakat vardı. E, şöyle ki e, derin nefes. alınarak Aslında durumun vehameti üzerinde ciddi bir yani bir meditasyon yapıldı farklı köprülerde ve ne kadar vahim durumda olduğumuzu içselleştirmemiz gerektiğini ve buradan güç kazanarak aktivizmimizi gerçekleştirmemiz gerektiği üzerinde konuşmalar yapıldı birçok insan tarafından Ee, bu e, önemli bir, bir kısmıydı. Hani an, anlaşılır e, bir, bir durum. Çünkü e, e, bazen sadece sayılarla ya da metrekare e, yok olan toprakla e, insanların karşısına çıkmak e, e, işin içindeki insani ya da duygusal boyutu e, öldürebiliyor. Ya da insanların hani böyle e, savunmaya geçmesine sebep e, verebiliyor. Evet. Ama yani hani başka bir boyuttan birbirimizle konuşmamız gerektiğini ve hani daha anlayışla yaklaşan bir dil oluşturmamız gerektiği konusunda çalışmalar vardı. Yaz tutmak ben... biraz ilginç geldi. Yani böyle bir sivil toplum. hareketinde, kendiliğinden başlayan bir halk hareketinde yas ilginç bir nokta. Bu neyin yası, neden yas tutuluyor? Genelde böyle hareketler bir şeyler talep eder ve bunun da içinde umut vardır. Burada biraz daha farklı bir şey var sanki. Ee, Şöyle bir şey var. Yani yas tutmak biraz... İlginç geldi bana. Biraz açabilir miyiz acaba? Evet, yani açmamız gerekiyor. Yani en büyük sıkıntı mesela iklim bilincilerinin bahsettiği mevzu biz dünyanın çöküşünü yok oluşunu ağır çekimde yaşıyoruz. E, şeklinde yani özellikle bu konuları araştıran insanlar yani mesela 10 senedir ya da 20 senedir e, elde edilen verileri inceleyen insanlar e, ağır çekimde dünyanın kendi kendi içinde çöküşünü e, deneyimlemekte. Bunlar bilim insanları ya da hani bu, bu konuya böyle ilgi vermiş e, odını buraya çevirmiş insanlar ağır çekimde bunu gördükleri için de, gün ve gün takip ettikleri için e, çok farklı bir psikolojiye bürünüyorlar ve e, bu da hani yaz tutmak e, e, bir nevi ve yaz da bunun parçası olduğu geliyor. İlginçmiş bu gayba böyle bu tarz bir eylemde e, kendi kendimize yaptığımız en yüksek sesli itiraf gibi geldi bana biraz. Evet, evet aslında onun e, onunla bağlantılı. Yani Do itiraf... Yani yaz tutmak kişinin kendisini sorundan soyutlamadığı için bana çarpıcı da geldi biraz. O yüzden konuyu e, biraz evet. açmanızı da istedim. Evet çok önemli bir parçası yani aslında bazı şeyleri kendimize itiraf etmeye başladığımız zaman e, çıkış yolları ya da yeni e, patikalar e, oluşturabildiğimiz kanaati mevcut e, ve buna evet. bence kulak vermek gerekiyor. Evet, yani e, gerek e, bu işi başlatan e, biyolog hanım e, Gale adını evet. unuttum şimdi, e, soyadını unuttum. Hı hı. E, gerekse e, Roger Hallman konuşmalarında da bu işte giderek artık tamamen bir... E, şey sorumluluğu haline aldığını. Bunun gelecek kuşakların yani yerlilerin Kuzey Amerika özellikle yerlilerinin mesela doğayla ilişkisi başka hiç kimsede bir yerinde dünyanın kalmamış. Onların bu ilişkisinin tekrar hakim olabilmesi son şansımız yani doğanın olağanüstü mucizesine artık yabancılaşmış. bir durumun ifadesi gibi görünüyor ve ön, önde gelen sanatçıların falan da katılıyor olması din adamlarının hatta Christian A A Christian hı hı. E hı hı. climate coalition mı? bir adı var. Hı hı. Yani e hı hı. Rowan Williams da destekliyor Canterbury Psikopası ve bir sürü de bilimci yani bilimcilerle din din insanlarının Da bunu destekliyor olması ve sanatçıların ve gençlerin de çok ilgi çekici geliyor bana da. Ya Dünyanın her yerinde galiba Türkiye'de olduğu gibi halen doğa konusu, e, siyaset üstü ve insanları birleştiren, bir araya getiren yegane konulardan bir tanesi. Türkiye'de de halen böyle. Yani Zeytin ağacı dediğinizde siyaset farkı gözetmeden herkes o ağacın etrafında halen kilitlenebiliyor. Böyle bir gücü var doğanın. bu bize umut veriyor Ömer abi peki can evet. devam edersek nasıl evet. onun dışında performatif gösteriler oldu aslında bu bu kısmı çok ilgi çekici çünkü hani katılımcı eylemlerin şekillenmesinde doğaçlama ilerleyen süreçlerin de olduğunu görmek ve oradan doğan yeni Doğaçlamalarla yeni fikirlerin doğmasına sebep vermesine şahit olmak çok hoş. Yani bazı insanlar hani 3-5 mesela 50 yaş üstü bir yine kuzey pardon Galler bölgesinden gelen bir hem çiftçi hem evde. İşçi bir insanın yazmış olduğu bir repet şahit oldum. Yani repten kasıt tabii hani nasıl din Amerika'daki şekliyle değil de sanki daha çok tekerleme repine andırıyordu. Fakat tamamıyla kendince ve iklim çöküşünü hayal etmeye ve dünya üzerindeki işte etkilerini canlandırmaya çalışıyor. yazdığı o onu ben de cana göndermiştim e, zannedersen video olarak belki hani ek olarak bir yerlere eklemek ça mümkün e, çalabiliriz yani hem internet sitesine de e, koyabiliriz sanıyorum hem de e, önümüzdeki program bugün e, vaktimiz olmaz ama koyarız onu da çok ilginç tabi <gülüyor> Yani en büyük mesela oradaki benim etkilendiğim mevzu ve repimde şöyle bir şey söylüyor. Tabii ki iklim değişiyor ve sular, e, yani derecelerin ısınmaları artmasıyla sular yükselecek. O suların yükselmesiyle e, e, sular altında kalan yerlerde e, doğan e, yani oluşacak mülteciler dünyada e, sığınmaya çalışacaklar ve e, sınırları e, delip geçecekler. Bir taraftan da çölleşen topraklardan da ayrı mülteciler yağacak farklı yerlere. Ee, de e, bununla birlikte evet karbondioksiti tekrar konuşuyor olacağız ve insan eliyle yapıldığına ikna. olup e, sorunun senle bende bittiğini kanaat getireceğiz gibi bir hani kısa özet geçtim mesela şu anda. Evet. Çok, çok önemli. Peki bir de şeyi de söyleyeyim. Katılım da oldukça e, canlı hem sayı olarak hem nitelik olarak da e, nicelik ve evet. nitelik olarak da çok dikkate değer görünüyordu. Seyrettiğim birkaç videodan aldığım. Kesinlikle. kesinlikle ben şaşkın yani şaşkınım çünkü eğitimlere katıldım. Benim yani bu büyük gösteri 17 yani büyük eylem öncesinde iki büyük eğitim oldu bir önceki hafta sonunda. Yaklaşık 150 kişi benim grubumda vardı. Ondan önceki grupta da yaklaşık 150 kişi varmış. Hani ben oradan yola çıkarak hani 300 kişinin katıldığı eğitimden hani Taş çatla sabır kendi bir bin kişi bir bin hadi 1500 beş yüz kişi olalım dedim ama e, bayağı ciddi bir katılım vardı ve yani onu yolda o binlerce kişiyle yürürken e, idrak edebildim ancak yani hiç bu kadar bir, bir katılımın olacağını hani ben kendi açımdan Emel de e, partnerimde e, öngöremiyorduk yani e, ama iyi ki de e, oldu e, ve umarım daha da e, bilgi artar. Can şey nasıl oldu? Gözaltında alınmaları şahit olabildiniz mi? Gözaltında alınmaları. Şöyle biz biraz geç kaldık Emelle. Yani biz çünkü sabah e, çocuk e, çocuk ritüellerinden dolayı işte hani evde hazırlıklar vesaire e, çok erken vakitte olmuş gözaltıları. Hı -hı. Yani özellikle dokuz e, itibariyle köp, e, ilk e, köprülerin e, hani blokajı e, başlamış ve biz e, herhalde onun bir gibi. E, Geldik hı hı. E, kö köprülere ve, ve e, çoğu gözaltı yani biz geldiğimizde 10 tane gözaltı olmuştu e, ve hep en öndekileri e, almaya çalışmışlar ve genellikle e, e, biz şahit olamadık açıkçası. Öndekiler de gönüllü olarak mı burada? Evet evet. Tabii. Tamam. Tabii. Ben Tabii. E, bu yani arada bunlar... seyrettiğim e, videolardan birinde de yanılmıyorsam The Guardian gazetesinde <gülüyor> gördüm. E, bayağı alkış kıyamet e, yani polisler salla sırt götürüyorlar. Evet. Böyle altı okka yapmışlar. Bir, e, göremedim tam yüzünü ya, e, kadın mı erkek mi ama götürürlerken etraftaki bütün şeyler aktivistler alkış tutuyorlar filan. Yani çok ilginç bir manzara vardı. Alışık olmadığımız çok. türden. Zaten George Bombio da öyle söylüyor anladığım kadarıyla. Yani bu Britanya tarihinde görülmüş en yüksek katılımlı ve en başarılı eylemlerden biri ve devamının da geleceğine dair bir şey var. Ne diyorsun? E, geliyor. Kesinlikle hatta şöyle diyeyim. E, E, bu eylem eğitimleri alan e, insanların oluşturdukları e, e, e, affinity group dedikleri yani yakınlık ya da ben buna bir ismi var. Eğilim grupları var. Ben de bir tanesindeyim. Hmm. E, oradan e, biz duyumları alıyoruz. Yapılan e, e, şu anda mesela e, farklı ve küçük çapta yine bilinçlendirme ve duyurma eylemleri oluyor. Böyle ara ara hani küçük eylemlerle bilinçlenmeyi arttırıp sonra büyük toplanmaları örgütlemeye çalışıyor. bu bu bu işin arkasındaki düşünce düşünürler ya da düşünürlerden kastım aslında hepimiz. Çünkü katılımcı bir eylem politikası var burada. Herkes fikirleriyle E, katılım sağlıyor. Merkezsiz bir hareket yani biraz değil mi? Tamam. Evet mi yani Evet yani merkez. Siz bir de herkesin söyleyecek bir sözü var yani evet, herkesin böyle bir bağrı yanık e, birçok konuda ve onları bir şekilde dile getirmeye çalışıyor. Evet. Türkiye'den de bir şekilde takip ediyoruz bunu. Yok oluş hissi Twitter sayfasından hem eylem gününde hem eylem sonrasında yapılmış olan aktivitelerle alakalı e, çıkan atılan tweetleri ve bilgileri paylaşmaya çalışıyoruz. Bu akşam da. ...galiba Türkiye saatiyle 7 civarında e, yurt dışında yani İngiltere dışında kendi ülkenize XR'ı getirmeye çalışıyorsanız... ...yani Extinction Rebelly'ni getirmeye çalışıyorsanız bir tanışma toplantısı gibi bir şey olacak internet üzerinden. Ben orada olacağım eğer insanlar varsa hem Twitter sayfası üzerinden bize ulaşabilirler... ...hem de aynı zamanda bu toplantıya katılabilirler internet web toplantısına. Evet ve diğer ülkelere de yayılması ve... şeyin de artması bekleniyor. Evet, şu an itibariyle şeyin de yükselmesi bekleniyordur. Benim bildiğim e, Britanya'nın yanında İskoçya, İrlanda, İsveç, Danimarka'da da başladı. Almanya, Hollanda ve en son İspanya gördüm. E, Amerika'da, Kolombiya'da çeşitli hareketler oluşmaya başladı. İnsanlar kendi aralarında farklı ülkelerde konuşmaya başladılar şu anda. Evet bir de tabii Green New Green Deal hareketi de ayrıca büyüyor. Evet. Çok çarpıcı bir durumla karşı karşıyayız. Bakalım ne olacak yani. Evet. Bir de ben bir, bir şey ekleyebilir miyim? Evet, bunlar çok e, büyük eylemler yani büyükten kastım büyük konular yani e, bireysel olarak kendimizi bazen hani aciz hissettiğimiz ya da hani George Bombio da kitaplarında yazıyor. Yani ben e, bir, bir küçük sade vatandaş olarak küçük hayatımda bu konuları e, nasıl yapabilirim? E, e, Hani değinebilirim ki ya da beni niye yani kredilerim var, araba alacağım niye yani bunu düşünen başkaları ötekiler muhakkak vardır bana gelene kadar söz diye bir diye bir düşünce şekli hakim. E, ve hani bunu e, aslında bir şekilde e, kır, kırmamız gere gerekiyor. Yani bunu şöyle ben bir örnek vereyim. E, i̇nsanlık için küçük bir adım ama benim kendim e, için çok büyük bir adım olduğunu düşündüğüm bir şeye imza attım. E, o da şöyle ben aslında yani mimarım e, ve e, sanatta da uğraşıyorum, müzikle de uğraşıyorum. Fakat Londra'da... E, e, heyecanla bir iş başvurusunda bulundum ee, ve e, e, ve haftaya deneme günüm var iş yapacağım işte ee, işi söyleyeyim size ee, bir vegan restoranda e, bulaşıkçılık <gülüyor> Şimdi, e, şimdi bu hani dediğim gibi herkese insanlık için küçük diyor ama benim böyle gerçekten beni çok heyecanlandıran neden derseniz e, birçok e, yani piyasada evet iş var e, ama yaptığımız işlerle e, aslında birçok anlamda bu e, bu düşünceleri ya dest Yani nasıl ki destekleyebilir ve e, dönüştürebiliriz, evet. eyleme geçirebiliriz, e, gün be gün yaptığımız işle, gün be gün ağzımıza attığımız yemekle e, birlikte olduğumuz insanlarla gün be gün bu eylemin aktif bir parçası olabiliriz ya da çöküşün çöküşe sebep veren grupta yer almaya devam edebiliriz. Evet. Edelim. Can Bulgucu çok teşekkür çok ederiz. Süreyi de bitirdik ama ben şeyi de ekleyeyim bir tek cümle olarak Gail Bradbrook'tu hatırladım adını biyolog. bu kitlesel bir sivil itaatsizlik eylemidir diyor. Ekolojik kriz karşısında eyleme geçilememesini protesto eden uluslararası bir isyandır ve yükselecektir demiş. Evet. Çok teşekkürler bu bilgiler için. Devam yani Takip etmeye devam edeceğiz tabii çeşitli evet. programlarla. Emel ile Akiye buradan da selamlarımızı gönderiyoruz. Çok selamlar. Onların da çok selamı var. Çok teşekkür ederim. Çok görüşmek görüşmek, görüşmek üzere. Yani. Sağ olun. Evet bu vesileyle biz de sonuna geldik. Can, <bul programın. can Bulgu ile konuştuk. Can Bulgu ile konuştuk ve bize İngiltere'deki deneyimlerini aktardı. Extinction Rebellion yok oluş isyanı adlı e, e, yeni hareketin ilk eylemleriydi bunlar. Devamında geleceğini söyledi. Biz de aynı şekilde takip etmeye devam edeceğiz. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın. Hoşçakalın.